Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin İlahi ve meddin Ama ba'd Evet, İmam Ebu Zekeriya Nebevi rahimahullah'ın Allahın. ı Salihin adlı eserini Hadis terlemesini okumaya devam ediyoruz Kitabın 63. babındayız. Bu babta diyor ki İmam Nevi Rahmetullah, Babu'tenafusi fi umuril ahireti vel istikthari mimma yuteberrakubihi. Ahiretle ilgili hususlarda, ahiretle ilgili işlerde yarış etmenin, gayretli olmanın, çalışkan olmanın bahsi allah Allahu Teala'nın bereketli kıldığı, mübarek kıldığı şeylerden de insanın çokça istifade etmesi bahsediyor. Nasıl ki bugün bu çağda insanlığın dört bir elle, hırsla, canla, başla dünyaya sarıldığını, Hayatlarının geri kalan belki on yıllarını, belki beş yıllarını, belki yirmi yıllarını, belki bir yıllarını, belki on günlerini daha iyi geçirebilmek için yarışa girdiklerini görüyoruz. Müslüman olarak da, mümin olarak da ebedi saadetimizin olacağı ahiret yurduyla ilgili hususlarda ne yapmamız lazım? Çok gayretli olmamız lazım, çalışkan olmamız lazım, hırslı olmamız lazım. Elbette ki bir tembellik, elbette ki bir gevşeklik gelecek, şeytan ağırlık gösterecek, bastıracak, sıkıntı verecek. Ama insan oğlu sürekli hedefini gözünün önünde tutarsa, gayretli olması gerektiğini hatırlarsa ne yapar? Bu yolda muvaffak olur, bu yolda seyrine devam eder. İmam-ı Nevevi <gülüyor> rahimehullah burada Mutaffifin suresindeki ayeti zikrediyor. Diyor ki Allah Teala "Fe fi zalika feli mutanafisun." İşte bu hususta işte bu konuda ne yapsın yarışanlar yarışsın. Ya yani bu konuda yarışın diyor Allah Teala. Gayret edin, azim edin, yorulun, çaba sarf edin. Kendiniz kendinizi Allahu Teala'ya nasıl gösterin? Çalışan, gayret eden, yarışan kullar olarak gösterin. Tabii bu ayetin bu ayetten önce gelen ayetlere baktığımız zaman allah Teala şöyle buyuruyor, اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمِ Ebrar, itaatte, itaatle meşgul olan, allah Teala Teala'ya ibadetle meşgul olan insanlar, nerededirler? لَف۪ي نَع۪يمِ Nimetler içinde, yani cennettedirler diyor allah Teala. allah Teala bizimle konuşuyor. allah Teala bize hitap ediyor. allah Teala bizlere bir şeylerden haber veriyor. Her şeyden önemlisi, allah Teala bizlere değer verdiği için ne yapmış? Bizi muhatap kılmış. Bize haber veriyor ki, ey Ömer, ey Latif, ey Enver. Bil ki, itaat edenler, ebrar olanlar nerededir? Cennettedir. Alel erâ'iki yendurûn. Onlar ne yaparlar? Serirler üzerinde, kanepeler üzerinde, döşekler üzerinde, akarlar böyle çevreye. Nimetler içinde yüzüyorlar, cennetteler, temaşa ediyorlar, seyrediyorlar tarifü fi onların diyor Allah Teala bakın yine anlatıyor bize Allah Teala yani bizimle şu anda Allah Teala ne yapıyor bize hitap ediyor düşünün bize bir şeylerden haber veriyor cennetten haber veriyor oraya gidecek olanlardan diyor ki onların diyor yüzünden suratlarından kendilerine verilen nimetin mutluluğunu parıltısını görürsün. yani orada olan insanlar öyle mutlu olacaklar öyle Sevinçli olacaklar ki onların mesrur olmaları yüzlerine vuracak. Çünkü onlar nimet içinde yaşıyorlar. Cennet içinde yaşıyorlar. Yuskavne min rahiqin maktum. Onlara orada ne yapılır? Rahiq <gülüyor> maktum denilen çok güzel kokulu olan, tertemiz olan içkilerden ikram edilir. Kitabuhu <gülüyor> misk. Bu içkilerin, verilen bu içeceklerin hitamı da nedir? Misk, misk kokuluk içeceklerdir. İşte ondan sonra da diyor ki Allahü Teala, bizi özendiriyor. Bu, bir yerlerden bahsediyor. Ve fi verike, işte bu konuda, işte bu hususta ne yapsın insanlar? Selamünaleyküm selamünaleyküm. Selam. Fal yetenafesil mutenafisun, çalışanlar. Gayret edenler, yarışanlar ne yapsın? Bu konuda yarışsın. Bu bapla ilgili olarak İmam-ı Nevi Rahimahullah İbn-i Sa'd radıyallahu hadisini zikrediyor. Diyor ki Sehel radıyallahu anh Enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi şerabin aleyküm selamu fe şeriba min Nebi aleyhissalatü vesselama bir içecek getiriliyor. İçmesi için. Sonra sonra Pesarıyime minhu. Aleyhisselatu vesselam. Ne yapıyor? Kendisine getirilen bu içecekten içiyor. Bu hangi miniyülüm? Bu Ne bir aleyhisselatu vesselamın sağında kim var? Küçük bir çocuk var. Solunda ise aleyhisselatu vesselamın büyük kavmin ileri gelenleri, büyükleri oturuyor. Fakale lil gulam. vesselam çocuğa dönüp diyor ki: Etaznuri o atiha ule, bana izin veriyor musun, ey ufaklık, bu suyu, bu içkiyi, bu içeceği ne yapayım? Yaşlı başlıda, saçı başı ağırmış. kavmin eleri gelenlerine vermem için bana izin veriyor musun? Fakar el la vallah, ya diyor ki çocuk, Allah yemin olsun ki hayır, izin vermiyorum. La uthiur bin asibi. Minke ahada. Senden gelecek olan nasibimi, payımı kimseyle ne yapmam? Paylaşmam. Kimseyi tercih etmem yani. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ın elinden ne yapacak? Su içecek. Tükürünün değdiği sudan ne yapacak? içecek Biliyorsunuz allah Teala Resulü'nü ne yapmış? Mübarek kılmış. Değil mi? Onun bedenini mübarek kılmış. Fetellehu Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam fiyedihî Diyor ki sahabe, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı suyu, su içtiği kabı ne yaptı? Çocuğun eline verdi. Çünkü sünnete göre su dağıtan, suyu veren kimse ne yapacak? Sağındakine verecek. İşte burada İmam-ı Nevi Allah bizlere bu hadisten şunu çıkartıyor. Diyor ki, insanın ne yapması lazım? allah Teala'nın mübarek kıldığı şeyler hususunda gayretli olması lazım allah Teala zemzemi mübarek kılmış, bereketli kılmış, sahuru bereketli kılmış değil mi? Bazı zamanları bereketli kılmış, bazı mekanları bereketli kılmış allah Teala. Bunlarla ne olacak? Kişi hırslı olacak mesela. Besmele'yi mübarek kılmış, Besmele'nin anıldığı şeyleri mübarek kılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize zikrettiği ne var? İşte bu hususlar var. Kul ne yapacak? Bu konularda gayretli olacak. İkinci hadis Ebu Hurayra hadisi radiyallahu anu anen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. قال بين ايوب عليه السلام يغتسل عريانا. Peygamber aleyhisselam Eyüp aleyhisselamdan bahsediyor. Diyor ki Eyüp aleyhisselam bir keresinde diyor yıkanırken üzerinde elbisesi olmadan çıplak bir şekilde yıkanırken feharre alayhi rijlu jaradin min zahabin. Eyüp Aleyhisselam'ın üzerine ne yağıyor? Çekirge sürüsü. Ama bu çekirgeler neyden arkadaşlar? Altından. Bu çekirgeler altından. Bakın Eyüp Aleyhisselam Eyüp Aleyhisselam Allah tarafından imtihana tutulmuş, çetin imtihana tutulmuş, ağır belaya, musibete tutulmuş bir peygamber. Kaç yıl Eyüp Aleyhisselam Hastalanıyor. Diyor ki, hadislerde de geçiyor. Sahih hadiste. Eyüp Aleyhisselam, 18 yıl. 18 yıl Allah'ın kendisinin imtihanıyla karşı karşıya kalıyor. Sabrediyor. 18 yıl. Rivayetlerde de geliyor. Yanında kimse kalmıyor arkadaşlar. Eyüp Aleyhisselam'ın yanında kimse kalmıyor. Hanımından başka. Bu hastalık kendisine gelmeden bu hastalık başına gelmeden önce hem malı olan hem insanlar tarafından sevilen, insanlar tarafından ziyaret edilen, gelip gidilen, oturulan, konuşulan meclislerde beraber olunan bir insan iken Allah Teala'nın 18 yıl gibi uzun bir süre bakın imtihan etmesi sonucu süresince Eyyub Aleyhisselam ne yapıyor? Yanında kimse kalmıyor. Hatta en son şundan bahsediliyor. Hanımı, Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı, Eyüp Aleyhisselam'ı atıyorlar. Şehirden de çıkartıyorlar. İnsanlar kendi yaşadıkları topluluktan da gönderiyorlar. Diyorlar ki alimler, İbn-i Kesir tefsirinde, az sonra okuyacağız. Kalbi hariç bütün diyor, vücudu şeydi, hastaydı. Kalbi hariç, bütün vücudu hastaydı. Hanımı dışarıda başkalarına hizmet edermiş. Ancak hizmet etmek için kocasının yanından ayrılır. Yine hemen geri döner Eyüp Aleyhisselam'a ne abarmış? Hizmette bulunulmuş İşte Eyüp Aleyhisselam'a bu imtihanın sonunda Eyüp Aleyhisselam sesleniyor allah Teala'ya. Ne diyor? Rabbi inni messeniyad durru ve ente erhamur rahimin. Ey vel selam diyor ki ey Rabbim. Bana ne dokundu? Bakın 18 yıl. Yani üsluba bakın. Kullanılan ifadeye bakın ey vel selam. Rabbim, ma saniyet dır. rahimin. Rabbim bana bir zarar dokundu. Yani başımda bir musibet var. Sen ise neysin? erhamur rahimin. Merhamet edenlerin en er merhamet edenisin. Merhamet edenlerin en merhamet edenisin. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın sabrının sonucunda yapmış olduğu bu dua akabinde Allah Teala Eyüp Aleyhisselam'a diyor ki Urkud bir riclike ayağını yere vur. Bakın şey geliyor Ferac yardım, destek Allah Teala diyor ki ayette Sa'd Suresi ki Urkud bir riclik ayağını yere vur Hada mukteselun baridun ve Burası diyor allah Teala. Buradan çıkan su senin vücudunu yıkayacağın bir yerdir. Yani şifa olacak bir yer. Ve şarap, Senin su olarak içeceğin bir yerdir. Alimler diyor ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor. Ve men yetteqillâh ceallahu makraca. Ve yarzukhu min haythu la yahtesin. Kim Allah'tan hakkıyla sakınır takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yolu açar. Ve hiç ummadığı yerden, hiç hesap etmediği, ummadığı yerden rızkını verir. Ama imtihan önemli arkadaşlar. Yani bir insanın başında musibet veya imtihan yoksa sınanmıyorsa, her şey yolunda gidiyorsa Ahmet İbn Hanbel'in de dediği gibi ki peygamber aleyhisselamda rivayet olunduğu üzere kişiye günahları na rağmen, günahlarına rağmen veriliyorsa rızık, mal, mülk ne diyor aleyhisselam bilin ki o nedir? İstidraçtır. Aleyhisselatü Vesselam yine diyor ki Eşeddün nâsi belaen el-enbiya Bela olarak, musibet olarak en şiddetli, en çetin maruz kalanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Yani 18 yıl hastalık arkadaşlar, 18 yıl. Hatta rivayetlerde bazı rivayetlerde zikrediliyor. Tabi rivayet allah Saat 44'te Eyüp aleyhisselama Eyüp aleyhisselam yemin ettiği söyleniyor hanımına Vuracak hanımını dövecek Böyle bir yemin ediyor Eyüp aleyhisselam Sebebi hakkında farklı rivayetler var Saçından bir tel örgüyü yani Ne diyoruz biz ona örgü mü diyoruz Bir örgüyü kesip ne yapıyor satıyor Para için Başkasına yani o zaman da demek ki böyle şeyler var İnsanlar süslenmek için, zinet için ne yapılıyor? Aksesuar olarak böyle ne yapıyorlar? İnsan saçlarını örgü olarak alıyorlar, takıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bu bizim dinimizde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı bir husus. Eyüp aleyhisselam da rivayete göre ne yapıyor? Hanımına kızıyor. Yani bu sebebi de zikreden alimler var. Bunun dışında başka sebepler de zikrediliyor. Vurmakla, onu dövmekle Dövmek adına allah Teala'ya Yemin ediyor Eyüp Aleyhisselam Tabi iyileşince Eyüp Aleyhisselam allah Teala ona deyince Ayağını yere vur Burası yıkanacağın Soğuk suyun çıkacağı yer ve içeceğin yerdir diye buyurunca Eyüp Aleyhisselam orada yıkanıyor Suyu içiyor iyileşiyor. hatta Rivayetlerde hanımı tanımıyor Eyüp Geliyor ya diyor burada bir tane adam vardı, her taraf yaraydı, gördün mü gibi bir konuşma da geçiyor. Sonra Eyüp aleyhisselam iyileşince hanımını ne diye yemin etti. Dövecek, vuracak. Allah-u Teala diyor ki <gülüyor> Eline ne yap? Bir çöp al. Yani ot. Ot. Yani vurduğun zaman acıtmayacak olan bir şey. Fadr bihi. Bunun diyor Allah Teala bak. Allah Teala kulu ondan sakanınca, takva olunca kuluna yol da gösteriyor. Madem vurma adına yemin ettin sen hanımına, fadr fadr bihi. Ne yap? Bunu hanımına vur bununla. Ve la tahnas. böylece ne yapmış olacaksın? Yeminini bozmamış olacaksın. اِنَّا وَجَتْنَهُ سَابِرًا Allah-u Teala diyor ki ardından biz diyor Eyüp'ü nasıl bulduk? Sabreden bir kul olarak bulduk. Sabreden. نِعْمَ abdu, Bakın Allah-u Teala nasıl zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de. نِعْمَ abdu, O ne güzel bir kul. اِنَّهُ awab, O Allah'a çokça dönen, tevbe eden, rucu eden bir kul. İşte Eyüp Aleyhisselam böyle bir kul. Hastalığı hususunda işte vücudunun kutlandığı veyahut da farklı şekilde ya olduğu gibi şeyler var. Birçok rivayetler var. Alimler diyor ki bunların çoğu İsrailiyat. Ondan dolayı cezmedilmez. Yani kesin bu hastalık vardı den denmez diyorlar. Evet Allah-u Teala ne yaptı? Ona bir hastalık verdi. Evet allah Teala 18 yıl gibi ne yaptı? İmtihanında bulundu. Onu sabreden bir kul olarak gördüğünde Allah Teala mükafatlarını ona çıkış yolunu ne yapmaya başladı, vermeye başladı. Diyor ki İbn Kesir Rahimullah İbn Keser <gülüyor> Rahman Allah ki, ve ma kana Taala min fi hatta lam fi ibratin, Teala öyle imtahan bulundu ki, vücudunda iğne ucu kadar yer, sağlam kalmamıştı vücudunda. Ey palet Selamun. bakın. Kalbi hariç vücudundaki her yer hastaydı diyor. O lèm yebqalehu min halid dunya şey'un iste'in bihi ala maradhihi ve ma huwa fihi ghayra en zawjatu hu hafizat waddahu liimanha bi'llahi ve hastalığını tedavi edecek, hem dünya hayatında yaşayacak, hiçbir şey kalmadı dünya adına. Sadece Allah'a ve Resulüne iman eden ve bundan dolayı kocasının yanında kalan bir hanımı vardı. Ardından diyor ki işte hanımı ne yapıyordu? İnsanlara hizmet ediyordu parayla ücret karşılığı de 18 sene Rivayette de geldiği üzere Sahih rivayette Şeyh albani rahimahullah da Silsile-i sahih, silsile sahih zikrediyor bunu 18 sene diyor Eyüp aleyhisselam ne yaptı imtihana kaldı imtihana maruz kaldı Diyor ki Veçt kana, kabla zelk, fi malin, jazilin, ve auladın, ve saatin, taïleten, min dünya, fasulbe, jameu zelk, hatta, aalbi, elhâlû, ila, an ulqi, ala, mezbelatin, min Bu imtihana maruz kalmadan önce çok zengin, evladı olan, çoluğu çocuğu olan bir insandı. Bu hastalık kendi başına gelince, diyor ki o yaşadığı kentin şehrin ne yapıldı çöpüne bırakıldı ve reddedildi yakın ve uzak siwa zevcehu radiyallahu anha fe inna kanat la tufariqu sabahan ve la masaen illa onun diyor yanında kimse kalmamıştı artık bütün herkes onu bırakmıştı hanım hariç eşi hariç kimsesi yoktu ta ki ne yaptı ey Aleyhisselam? Allah Teala'ya seslendi Rabbi inni masani yedur ve rahimin Allah'ım bana bir zarar dokundu, bir başıma sıkıntı geldi. Sen, rahmet edenlerin en merhamet edenisin. Doğasında bulunuyor ve ardından da az önce anlattığımız gibi ne yapıyor? Kendisine bir çıkış yolu gösteriliyor. İbn-i de bunu bu şekilde ne yapıyor? Zikrediyor. İşte bu hadiste allah Teala, rivayette şey de var. İyileşince iki tane çuvalı var içinde işte buğday var, arpa var. Bunların her Allah-u Teala ne yapıyor buna? Bir buluk gönderiyor. Ve bunlar altın oluyor. Bir rivayette de böyle geçiyor. Ve allah Teala mükafatını veriyor kuluna. Yağ duruyor. Yeter ki kul ne olsun? Sabreden olsun. Yeter ki kul Allah'a dönen olsun. Takva sahibi olsun. İşte bu rivayette de Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu İmam Ahmed İbni Hamid'in rivayet etmiş olduğu bu rivayette de Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Eyüp Aleyhisselam yıkanırken Üzerine ne yağmaya başlıyor? Altın çekirdek sürüs, Çekirge sürüs. Yani çekirgeler altından yağıyor. Fe ceal <gülüyor> eyyubu yahtî fî tevbihî. Eyüp aleyhisselam başlıyor. Çekirgeleri ne yapmaya? Elbisesine toplamaya. Fe nâdâhu rabbuhu azza ve cel. Allahu Teala azza ve cel. Eyub aleyhisselam asasına diyor ki: "Alam akun aghnaytuke amma tara?" Ey Eyüp! Seni şu anda gördüğün, sana yardırdığım, sana verdiğim, şu anda başının üzerinde yardırdığım altından çekirgelerden, mustagni yıkılmadın mı? Yani sana nimetler verdim. Seni hastalıktan ne yaptım? 18 e sonra kurtardım. Diğer ifade de geldiği üzere o çuvallar altına döndü, gümüşe döndü. Yani niye bunlara iltifat ediyorsun tarzında? Kâle belâ ve izzetike Diyor ki Eyüp aleyhisselam, belâ ve izzetik İzzetin adına yemin olsun ki evet, biliyor Allah tarahının üzerindeki nimetini, kadirini, kıymetini. Ve lakin lâ an bereketik ancak diyor senin bana göndereceğin bereketine muhtacım ben senin katından gelen mübarek kıldığın bu şeylere muhtacımsa senden mustakni olamam senin bana göndereceğin olan rızıktan bereketten kendimi ne zannedemem mustakni zannedemem mustakni kılamam şimdi insanlar kendini ne zannediyor mustakni zannediyor yani muhtaç değiller sanki cebinde parası varsa altında arabası varsa, evi varsa hiçbir şeye muhtaç değilmişçesine yaşıyor. Değil mi? Bakıyorsun ki ibadetleri değişiyor. ibadetlerini bırakıyor. Allah'a kulluğunun ifadesi olan namazlarını, oruçlarını ve diğer ibadetlerini huşusunu, korkusunu ne yapıyor? Unutuyor. Niye? Çünkü muhtaç olmadığını zannediyor. Öyle bir konuma geliyor. Yani mal insanı bu hale getirir arkadaşlar. Allah-u Teala bahsediyor bundan. İnnel İnsanoğlu ne yapar? Haddi aşar. Sınırı aşar. Ne zaman aşar? Ne zaman aşar? <gülüyor> Kendini mustağını zengin olarak gördüğü zaman. Evet mustağını zengin olduğunu hissetmeye başlayınca. Bakarsın ki yürüyüşü değişir. Bakarsın ki insanlara başlar. Kibirle bakmaya, tekebbür etmeye. Bakarsın ki artık Rabbine karşı bile nedir? kibir hisseder. Nasıl kibir hisseder? Ona muhtaç olmadığını hisseder. Onu unutur. Hayatından çıkarır. Ama allah Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi ihmal etmez. Mühlet verir. Bakar. Adamı azdırır. Azar azar azar azar. Bir de bakarsın ki sonu perişan olmuş. Diğer taraftan tam tersi. Kula imtihanını verir çetin bir imtihan geçirece başından. 18 yılda olsa kulun sabrettiğini görünce kulun Rabbine olan muhtaçlığını, ihtiyacını, ihtiyacını kul Allah'ına, Rabbine gösterdiğinde uzun bir süre de olsa Allah Teala ne var? Çıkış yolunu verir. Evet. Bu hafta burada kalacağız. Fazla uzatmayacağız çünkü yarın dersimiz var. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle 64. baptan devam edeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Subhanek اللهم ve